Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman l ve nasta'inu ve ve min men ve min ve hâdi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 ya Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Ve şâr Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden Kitabı İman'dan 8. baba gelmiştik. İlk hadisi 8. babda almıştık. İnşallah ikinci hadisten itibaren devam edeceğiz. Ebu Hureyre hadisi almıştık onu. Şimdi gene Ebu Hureyre hadisinin birkaç farklı neyini, tarikini ve lafzını inşallah alacağız. Babul Emri bi'itâlinnâs hatta yequlu lâ ilâhe illallah. Muhammedun Resulullah ve yuqimus salah ve ötü zekat ila ahiril bab. Evet. Bu babta Ebu Hureyre hadisi var. Cabir bin Abdullah hadisi var. Abla bin Ömer var. Tarık var ki Ebu Malik olarak künyesiyle geçecek. Evet. Heh. Bu ney? <gülüyor> Dört sahabinin neyi var? Arkadaşlar beş sahabinin neyi var? hadisi var. Dört sahabe. Ebu bir, 1, Cabir 2, Abla İbni Ömer 4, 3, Tarık 4. Evet. Geçen ders Cabir İbni Abdullah hadisi mevcut değil demiştik. Burada Cabir İbni Abdullah hadisi tek bir hadisler rakamlandırıldığı için ile birlikte öyle bir ihama düştük. Var. Var. Cabir bin Abdullah hadisi. 35 oğlu hadis. Ancak tahville verildiği için ayrı bir Hadis numarası konmamış. Normalde Ebu Hureyre hadisinin altında zikrettiği için öyle bir ihtamda bulunduk. Evet. Zelle. Ee, okuyalım Ali 33 nolu hadisimizi. Faalen İmam Müslim Yahya ve Yok, "Kâle Ahmet dedin. Orada bir daha deme. "Haddesena" Haddesana ve قال الآخرانى. قال اخبر اخبرانى Evet. قال اخبرنى يونس الابن شرابى. قال هددنى سعيد بن مسير. ام اباهلى دفى اخبره. ام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. امرت ام قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. ثم قال لا اله الا الله. Aseme minni maluhu ve nefsuhu illa bihaqqihi Evet. Evet. Bu tamamen farklı bir tarik arkadaşlar. Ebu Hureyre'de birleşiyor. Yani 32 no'lu hadisle ne? Tamamen farklı bir tarik arz ediyor bu hadis. Burada Ebu Hureyre. Yani bu biliyorsunuz nadir. Normalde tabiinde ve evvelinde ne yapabiliyordu? birleşebiliyordu. Burada Ebu Hureyre radıyallahu te birleşiyor. Yani Ebu Hureyre'ye kadar İmam Müslim'in senedi burada ne? Farklı. İmam Müslim'in senedi ne? Farklı. Okuyalım tercümesini. Bize Ebu Tahil ile Hamaret'in niyahiye ve Ahmet bin İsa rivayet ettiler. Ahmet bize tahdis etti dedi. Diğer ikisi bize ibni de haber verdi dediler. İbn'i demiş ki: Bana Yunus İbni Şihab'dan naklen haber verdirir. İbni Şihab demiş ki: Bana Said bin Müseyyib rivayet etti ki Ebû Hureyre kendisine şunları haber vermiş. Evet. Şimdi İbli Şihab malum ez değil mi? He. Diğer rivayette de İbni Şihab ez var. Ama orada diğer rivayette İbni Şihab ez bunu Ubeydullah İbnu Abdullah'tan rivayet ediyor. Burada ise İbni Şihab bunu Ubeydullah İbnu Abdullah'tan değil Said İbnül müseyyepten onun için onu müşterek rabi ne yapamıyoruz? Sayamıyoruz. Müşterek rabi olabilmesi için ondan sonra aynı olması lazım. Müşterek rabi değil. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla cenk etme me'mur olundu. Binan Ali Allah'tan başka ilah yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Ancak hakkıyla öldürülmüş olursa o başka hesabı ise Allah'a kalmıştır buyurmuşlar. Tabi İslam'ın hakkı müstesna demiştik o tercümeyi tahsiye etmiştik İslam'ın hakkı müstesna şimdi burada ne yapıyor ee, İmam Müslim 3 şeyhinden rivayet ediyor Ebu Tahir, Harmele bin Yahya ve Ahmet bin İsa Üç şeyhi var bakın bir tabakada Ebu Tahir, Künye, Ahmet bin Amr bin Ser, Mısırlı Harmele bin Yahya ve Ahmet bin İsa evet Diğer rivayette he, kimden rivayet etmişti? Şeyhi kimdi? Kuteybi bin Said. Orada tekti. Bakın burada 3 tane şeyhi var. Gale diyor ki, Gale Ahmet, yani Ahmet dedi ki diyor, Ahmet bin İsa Haddefena. he Ahmet, Ahmet bin İsa, diğer iki raviden farklı, yani hem Ebu Tahir'den hem de Harmele'den farklı olarak Haddetena bize tahsis etti diyor. Galel Aharan diğer ikisi ise yani Ebu Tahir ile Harmele bin Yahya ne diyor? Ahbaran'a. Anladık mı? Bak rivayet lafız farklılığını ne yapmış arkadaşlar? Vermiş. Rivayet lafız farklılığını. Ahmet bin İsa diyor ki bize diyor İbni Vehb tahtis etti. Diğer ikisi Ebu Tahirle ile Harmel'i diyor ki bize İbni Vehb haber verdi. Anladık? Ha, İbni Vehb ha, ki yani meşhur. Sonra demek ki burada İbni Vehb ikinci ravi oluyor. İkinci. Gale Ahbereni Yunus. Yunus bana haber verdi diyor. Kimmiş Yunus? Ha. Kimmiş Yunus? 107'de Yunus bin Yezit. Yunus bin Yezid. Ebu Abdullah bin Ahmet bin İsa ilk senette geçen kim? Evet. 243 vefat. Aslen nereli? Mısırlı. Mısırlı. Evet. Demek ki ne yapmış? İbni Vehb Yunus'tan. Yunus kimden arkadaşlar? İbni Şihab'dan. İbn Şahab-ı O kimden? Said İbnül Müseyyep. Meşhur. Tabinin nelerinden? Büyüklerinden değil mi? Tahdis etti. Yani bakıyoruz. İlk tabakada bir avi. ikinci tabakada İbni ve Üçüncü tabakada Yunus. Dördüncü tabakada İbn Şahab. Beşinci tabakada Said İbnül Musayyeb. Altıncı tabakada Ebu Hureyre. Sudasi bir senet. Altılı. Diğerine bakıyoruz. Kuteybi bin Said bir. Leis iki. Ukayl üç. Zühri dört. He. Ubeydullah beş. Ebu Hureyre altı. Sudasi. Ama bu tamamen diğerinden ne? Farklı bir senet. Tamamen diğerinden farklı. Bir de e, ne ile ne arasında fark gözetmiş? Hadde senayla Ahberan'a. Semih Etu. İmam Müslim'e göre... Sonra haddesana, sonra akbarana. Yani ki haddesana neden daha üstün? Akbaranadan daha üstün. Evet. Ne diyor? Burada Ebu Hureyre bizzat kime haber vermiş? Said İbnül Müseyyebe haber vermiş. Doğrudan Said İbnül Müseyyebe haber vermiş. He. Diğerinde Ebu Hureyre'den anlatıyor. Yani burada haber verdiğini özellikle ifade etmiş. Gale umirtu enukatilen nas hatta yaqulu la ilahe illallah. Ben insanlarla la ilahe deyinceye kadar vuruşmakla emrolundum. Feman qale la ilahe illallah asame minni maluhu ve nefsehu illa bi haqqihi. Kim ki bunu derse malını ve nefsini İslam hakkı müstesna benden korumuş olur ve hesabı hal Allah'a, hesabı da Allah'a aittir. Zaten şerhini aldık. Evet üç aşağı beş yukarı lafızlar ne? Bir. Bir sonraki rivayeti okuyalım. Gâle el imam-ı rahimahullah. Tabi gâle el imam-ı rahimahullah. El imam İmam muslimuh. Evet. El imam-ı muslimuh rahimahullah. Evet. Gâle el imam rahimahullah. Haddesene Ahmed-u'mu abdetet tabiyyü. Gâle akberena aziz. Yani tedderâ verdi. Anil aley. Tahvi Kale ve haddesana Umayyadu ibn-i Bistame Vel lafsu lehu Kale haddesana Yazidu ibn-i Züreyin haddesana Ravhum anil ala ibn Abdurrahman ibn Yakub An ebihi An ebi hurayete An Rasulillah Sallallahu aleyhi ve sellem Kale Umurtu en uqatilen Hatta yeşhedu En la ilahe illallah Ne <gülüyor> Bakın burada bir ziyademiz var. Gördünüz mü? Evet. <gülüyor> evet. Oku tercümesini. Bizi Ahmet bin Abdel-Teddabi rivayet etti. Dedi ki bizi Abdulaziz yani el verdi. El-Ala'dan rivayet eyledi. Tahvil bize Umayetü ibn-i rivayet etti. Bu lafız onundur. Dedi ki, bize Yezid bin zürey rivayet etti. Dedi ki, bize Rav El-Ala bin Abdurrahman bin Yakub'dan, o da babasından, o da Ebu Hureyye'den, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rafla rivayet etti. Şöyle buyurduklar, insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur diyerek bana da getirdiklerime iman edinceye kadar cenk etmeye memur olundum. Bunu yaptılar mı canlarını ve akıllarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam haklarından bir hak karşılığı olursa o başka. Batıni hesapları da Allah'a kalmıştır. Evet. Şimdi burada İmam Müslim Ahmet ibn Abd Dabbî hocasından rivayet etmiş. O da Abdülaziz. Yani Ad-Dara <gülüyor> verdiden rivayet etmiş. O da El Ala. Kim ki o Ala diğer senette geçiyor i̇bn Abdurrahman, i̇bn Yakub'tan rivayet etmiş. Evet. Şimdi bakıyoruz. Üçlü bir senet burada. Tahvil demiş. Yeniden Müslüm demiş ki ayrıca bana şeyhim Umeyye bin Bistam rivayet etti. Ki vel lafz Birazdan zikredeceğim hadisin lafzı da ona ait. Onun rivayetinden. Ona da kim rivayet etmiş? Yezid bin Züray. Ona da Ravh. Onlar kimden? Ravh. El Ala İbni Abdurrahman. Demek ki iki senet nerede birleşti? Ala'dan. Yalnız yukarıda bir fark var arkadaşlar. Yukarıda Ala'ya iki kanaldan ulaşıyor. Ahmet Abdülaziz. Burada ise he Ümeyye, Yezid Rauh. Anladık mı? Üç kişiden ulaşıyor Ala'ya burada. Yukarıda kaç kişiden ulaşıyor? İki kişiden. O daha Ali. he Kimmiş Abdülaziz yani Edder verdi? Ebu Muhammed Abdülaziz bin Muhammed Edder verdi. Medineli Azatlılar'dan değil mi? Kimmiş Ebu'l-Ala? Kimmiş El-Ala bin Abdurrahman? O da Medineli Azatlı kölelerden. Şimdi bakıyoruz birleşti El-Ala. Ala kimden? Babasından. Babası kim Ala'nın? Abdurrahman bin Yakup. El-Ala bin Abdurrahman bin Yakup demiyor mu? Abdurrahman babası Yakup dedesi, değil mi? Babasından demek ki ha burada birleşti. Babasından rivayet ediyor. Etti 4. Yukarıda olursa etti 3. Anladık değil mi? O da kimden An Ebi Hurayra'dan. Babası kimden? Ebu Hurayra radıyallahu anh'den. Ha demek ki babası Abdurrahman bin Yakup Tabi. An-Ebihi, An-Ebi Hureyre. Bakın burada da Ebu de birleşti. Diğer iki rivayetten çok farklı ne? Senet. Ne kadar değişik görüyor musunuz? Evet. An-Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal umürtü katilen nas hatta yeşedü en la illallah. Aynı insanlarla Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar ne yapmakla, vuruşmakla ne yaptım diyor? Emredildim diyor. He. Ama burada bir ziyademiz var. Evet. Çok önemli o. Ve yu'minu bi bana iman edinceye kadar yani ben Muhammed'e. E demek ki o Allah'tan başka ilah yok. Şehadet edeceksin bir de Muhammed'in onun kulu ve Rasul olduğuna. Bir de ve bimaci itubihi getirdiğime hem Kur'an hem de sünnete. Bimaci itubihi. Hem Kur'an hem sünnet. Birazdan açıklayacak onu. Fe izâ faalü eğer bunu yaparlarsa asamû minni dimâahum ve envâlehum. Burada bakın dimâahum dedi. Nefsehum demedi. Nefislerin değil. Kanlarını en nefis can demek zaten işte. Kan burada farklı bir lafız. Anladık değil mi? Yine mallarını İslam'ın hakkı müstesna hesapları da Allah'a ait. Bakın batını hesapları güzel aslında. Biz zahirine bakarız. Zahiren Müslüman batını biz bilemeyiz. Aslında bakın şerhin faydası. İlimle bu tercümeyi yapmış. İlimle bu tercümeyi yapmış. Bakalım ne diyor şimdi? Heh. Bu rivayet yukarıdaki rivayetlerde muhtasar bırakılan yerleri beyan etmektedir. Ve bir kimse İslam dinine tereddütsüz kat'i bir itikatla iman ederse, bu imanın kafi geleceğine, o kimseye mümin denileceğine, mümin olmak için mutlaka kelam ulamasını gösterdikleri delilleri öğrenmek vacip olmadığına delildir. Yani müjmel iman yeterli. Mücmel iman yeterli. E peygamberlere iman ettim dedi. E, i̇simlerini bilmese, tek ahir zaman peygamberin ismini bilse problem yok. İşte kaç bin peygamber var, kaç bin nebi var, rasul var falan. Yani kelam uleması getir, delillerini de bilmesi ne yapmıyor? Gerekmiyor. Evet. Selef, Devam. selam ve Halep'in cumhuru ile muhakkikin ulemanın mezhepleri de budur. Bazı kelam uleması ile Mutezile'nin ekserisine göre ise Allah'a varlığının delillerini bilerek iman etmek şart işte Allah'ın varlığının delilleri vardır İşte teselsül delili, akli delil, fıtrat delili bunların hep birbirini bileceksin hiç alakası yok Sabi hiçbirini ne yapmıyordu bilmiyordu, evet Heh. bu şekilde iman etmeyenlere yani de... deliliyle bilinmezse eğer mümin demiyor mutezili onlara yani herkes Alim olacak mutezileye göre, filozof ha bu mesele için nevevi aşikar bir hatadır dedikten sonra şunları söylüyor. Yani açık. Ne diyormuş bakalım İmam Nebevi? Çünkü Murat olan kat'i tasdiktir. O da hasıl olmuştur. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeylere iman hususunda tasdik ile ittifa etmiş. Onları delilleri ile bilmeyi şart koşmamıştır. Ya namaz beş vakit farzı e, Delili ne? Bilmeyebilir. Kur'an'da var sünnette var ama bilmiyorum ya. Yalan konuşmak karam. E, delil ne? Kur'an ve sünnette var ama bilmiyorum. Evet. Heh. bu hususta Sahih Han'da birçok hadisler rivayet olunmuştur ki mecburlu ile tevatur ve ilmi kat'i husul bulur yani çok husul çok güzel bir cümle şu cümle Sahih Han'da Buhari ve Müslim'de e, muhtelif deliller var ki e, her birini bir arada değerlendirdiğinde mecmu yani mecmu ile hepsi bir arada değerlendirdiğinde mütevatir olur bunlar ve ilmi kat'i kesin ilim ifade eder Husul bulur, meydana gelir demek istiyor. Hasıl olur yani. Husul bulur, hasıl olur demek. E yani e, bunu inkar eden neyi inkar etmiştir diyor? Mütevatir inkar etmiştir diyor. Ahat değildir bunlar. Heh. Evet, e, şimdi bir sonraki rivayeti alalım. Burada iki tane farklı ne var? Senet var. Bir tanesi Ebu Hureyre'den, bir tanesi Cabir bin Abdullah'dan. Evet, okuyalım. Evet, hadi, İmam Muslum'u ve haddesana Ebu Bekl ibn-i Ebi Şeybete Kale haddesana Hafsı ibn-i Gıyasim Anil Ameş An Ebi Sufyan An Cabir Ve An Ebi Salih An Ebi Hureyrete Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umirtu en uqatilen nasa Binisli hadisi ibn hadisi Hadis ibn-i Müseyyir An Ebi Hureyrete Tahvil Kale ve haddeseni en bu beptidnu ebi şeybete. Qala haddasana ve kiun tahmil qala haddasanni Muhammed ibn al-Musanna qala haddasana Abdurrahman yani izni ki qala ibn Hanbel Sufyan ibn Abi Zubeyr ibn Jabiri qala sallallahu aleyhi ve sellem umilt an hatta يقول لا evet burada bir ayet ziyadesiyle ne yapmış rivayeti neticelendirmiş senedi okuyalım tercümesini bize Ebu Bekir bin bu şeyde rivayet etti dedi ki bize Hafs bin Riyaz... El-Ameş'ten, o da Ebu Sufyan'dan. O da Cabir'den ve yine El-Ameş, Ebu Salih'ten. O da Ebu Hureyde'den nakden rivayet etti. Şimdi, evet. Yine El-Ameş, orası çok önemli. Yine El-Ameş. Kimden? Ebu Salih'ten. Ebu Salih'ten, o da Ebu, Ebu Hureyde'den. Nakden rivayet etti. Evet. Cabir ile Ebu Hureyde, tıpkı İbni Müseyyib'in Ebu Hureyde'den rivayet ettiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara cenk etmez, memur buyurdu demişler. Tahvil, bana yine Ebubekir Bekir bin Ebi Şeybe rivayet etti. Dedi ki, bize Vekil rivayet eyledi. Tahvil, bana Muhammed bin el dahi rivayet etti. Dedi ki, bize Abdurrahman yani İdni Mehdi rivayet etti. Ebubekir Bekir bin Ebi Şeybe ile Muhammed bin el ikisi de dediler ki, bize Süfyan Ebu Zübeyr'den o da Cabir'den Natla'ya rivayet etti. Cabir şöyle dedi. Yani bu hadis Ebu Hureyre'ye radiyallahu anh ile Cabir radiyallahu an arasında müştereken rivayet edilmiş. Bazıları sadece bunu Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Bazıları ikisinden bazıları da Cabir'den bazıları da Ebu Salih ki Zekvanu'da. Evet. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar cenk etmekle memnun oldun. Allah'tan başka ilah yoktur dediler mi? mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olursa o başka. Batın hesapları da Allah'a kalmıştır buyurdular. Sonra sen ancak bir nasihatçısın. Onlar üzerine musallat değilsin. Ayetini okudu. Evet. Şimdi burada İmam Müslim, hocası Ebu Bekir İbni Ebi Şeybeden, o Hafs bin Kıyas'ta, o Ağmeş'ten, o Ebu Sufyan'dan. Ebu Sufyan da Cabir'den rivayet etmiş. Cabir bin Abdullah'tan. Burada problem yok. Ayrıca Ameş ne yapmış arkadaşlar? Ebu Salih'den rivayet etmiş. Ameş kimden? Ebu Salih'ten. O da kimden? Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Evet. O rivayette de Cabir ve Ebu Hureyre tıpkı İbnül Müseyyip hadisi olduğu gibi, olduğu gibi Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Yani ilk senette Ameş'in Ebu Sufyan'dan senedinde doğrudan Cabir'den peygamber efendimizden. İkincide Ameş'in Ebu Salih'ten rivayetinde. Heh. Cabir ile Ebu Hureyre tıpkı İbnül Müseyip hadisinde olduğu gibi sadece Ebu Hureyre'den. İlki Cabir'den ikincisi Ebu Hureyre'den. Kimmiş Ebu Sufyan? Kimmiş Hafs bin Gıyas? Ebu Ömer Hafs bin Gıyas bin Tal, Kufeli orada kadı. Evet. Değil mi? Aynen. Aynen. Ha. Başka kim var? Aynen senette geçen 113'te kim geçiyor? Ebu Sufyan Kimmiş Ebu Müşebbüs'ten Talha bin Nafi. Nafi. Evet. Sonra kim geçiyor? Evet. Bir sonraki senette daha gelmedi ona. Ha. Burada ne diyor? Gayrullah Sültaresi Latüvüsselam Vesselam en ukatilen nas insanlarla savaşmakla emir oldu bir mifli Hadis ibn Musayyip an Ebu Hurey. Aynen ibn Musayyip Ebu Hureyreden rivayeti gibi. Sonra diyor ki tahvil ve haddeten bu Vekir İbni Ebi Şeybe diyen kim? Müslim. Bana Ebu Vekir İbni Şeybe. O kimden? Vekiden. Sonra tahvil bana diyor Muhammed İbni Müsenna. O da Abdurrahman İbni Mehdi'den. Yani şimdi ilkinde İmam Müslim İbni Ebi Şeybe'den o vekiden, ikincisinde Muhammed İbni Müsenna. O kim Abdurrahman İbni? Mehdi'den. Ama bu ikisi de yani sondan ikisi de anladık mı arkadaşlar? Sondan ikisi de yani hem veki hem de Abdurrahman bin Mehdi ikisi diyor ki Cemiyan bize kim rivayet etti Süfyan kimden anne biz Zubeyir'de Süfyan bize kimden Ebu Zubeyir'de Ebu Zubeyir Muhammed bin Müslim Heh. Ebu Zubeyir'den Ebu Zubeyir kimden Câbir'de anladık değil mi? Gare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umirtü enu katilen nas Hatta yegulü la ilahe illallah Problem yok Burada yeşhedü demedi Yegulü dedi Fe izâ gâlu, Eğer dedikleri zaman La ilahe illallah Asamu ve dimahum ve envaluhum İlla bi hakkıha ve hesabu malallah Rivayet aynı Sümme karat Sonra Gâşiye suresindeki şu iki ayeti okudu Evet İnneme ente müzekkir Leste aleyhim Bir musaytir Ey Muhammed sen ancak onlara hatırlatıcısın Nasihatçısın onların üzerinde neden yok herhangi bir hakimiyetin tasallutunda mevcut değil. Ayetini okudu diyor. He, demek ki bu ikinci rivayet hem Ebu Hureyre'den geliyor hem de Cabir'den geliyor. Evet. Ne diyor şimdi şeyde açıklamada? Müzekkiri müfessirler vaiz diye tefsir etmişlerdir. Yani hatırlatıcı, nasihat eden Evet. Museytir, musallat manasına dur. Sahip ve cebbar manalarına dahi gelir. Yani sen onlara mütehakkim Değilsin. Evet he. O gün için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi nasihattan ibaretti. Sonra kendisine düşmanla harp etmek emri olacaktı. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi e, Cabir rivayetinden sonra neye geçti? Neye geçti? İbni Ömer rivayetine. Evet. Sonra da he, Ebu Mali'nin ki babasından e, o Tarık birazdan gelecek. Evet. He, yani Tarık el-Eşcayi radiyallahu anh onun rivayetine yer verecek. Dört kişi oluyor yani. Evet okuyalım hızlıca. Onu rivayet eden Müslüman <gülüyor> Malik sallallahu aleyhi ve sellem Umit et ki katilin nası, hasta yetsin ki İbni Ömer inanır ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu bilir. Kıyamet günü, kıyamet Kimden diyor İmam müslim? Ebu Gassan el Mismai ki, Ebu Gassan'ın ismi Malik bin Abdul Ebu Gassan neyi? Künyesi. Ha, bu arkadaşlar Basralı yalnız İmam müslimin rabilerinden. Yani çünkü bir site içinde sadece kimde geçiyor İmam müslimde? Şeyhi. Ebu Gassan yani Malik bin Abdul el Mismai. O kimden? Abdul Melik bin es Sabbah'dan. O kimden? Şube İbnül Haccaştan. O kimden? vakil bin Muhammed bin Zeyt bin Abla İbn Vakıd'dan rivayet ediyor Vakıd'da kimden? Babasından yani Muhammed'den rivayet ediyor Vakıd bin Muhammed bin Zeyd Evet İbn Ömer'in torunlarından İbn Ömer'in neyinler? Torunlarından Peki İbn Ömer'in hangi oğlu var? Zeyd var Zeyd'in oğlu Muhammed var o da Muhammed'in oğlu Üçüncü torun Oğlu ikinci torun Abla İbn Ömer'in oğlu Zeyd Onun oğlu Muhammed onun oğlu Vakıd oğlunun ikinci göbekten. Yani kendinin ikinci göbekten torunu. Anladık değil mi? An Abdillah İbni Ömer a. O da kimden? İbni Ömer radiyallahu anh'ten. Bakıyoruz şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanaldan ulaşmış. Südasi. Evet. 6 kanaldan ne yapmış? Ulaşmış. Ne diyor? Oku. Bize Ebu Hassan el Bismaih Malik bin Abdülvahid rivayet etti. Dedi ki, bize Abdülmemit bin Es-Sabbah şubeden, o da vakit bin Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den, o da babasından, o da Abdullah bin Ömer'den naklen rivayet etti. Abdullah bin Ömer şöyle demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı, ikame ve zekatı eda edinceye kadar insanlarla cenk etmeye memur olundum. Bunları yaptılar mı canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olursa o başka. Batının hesapları da Allah'a kalmış. Evet burada arkadaşlar ne diyor Hz. Peygamber eserat versem umurtu en hatta en la ve enne Muhammeden Burada enne Muhammeden Resulullah özellikle ifade etmiş. Diğerinde hatta yu minubi diyordu. Bana iman etme. Burada Allah'tan başka ile olmadığına Muhammed'in de onun Resul olduğuna şahadet etmeleri. Başka aleyhissalâtu. Ve yu kıymus Bak namazı kılma. Başka ve yu zeka zekatı verme. E orucu zikretmemiş zikretmeyebilir. Çünkü zaten diğer rivayette de ha. Ve bima citu bihi diyor. Getirdiğim diyor zaten. Bunları getirdi değil mi? Fe izâ fa'lu. Fa Asamum minni dimahum ve envalhum illa bi hakiha ve hisabum alallahu bu aynı şey peki ne demek illa bi ha şimdi burada onu açıklıyor İslamın hakkı müstesna yani onun dışında bunlar dışında Müslümanı ne yapamazsın katledemezsin dokunamazsın evet neymiş bunlar oku Taberani'nin Taberani'nin el-elsat nameserinde Hazreti el- -Evsat, El Muacemul meşhur ad meşhur eserinde ha Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadise göre bu rivayetlerde istisna edilen İslam haklarından muradın neler olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş. Cevaben evlendikten sonra zihni, Recim. Müslüman olduktan sonra iltidat, evet. bir de insan öldürmek. Tabi müteammilen değil mi? Kasıtlı. Hataen değil. Heh. Bunlara mukabil öldürülebilir diyerek izah buyurmuşlar. Anladık değil mi? İslam hakkı bu işte. Üçü. Muhsan zinası. Evli adamın zinası. Kadın erkek fark etmiyor. Ha, dinden irtidat. Dönme. Mü'minken kafir olma. Bir de bir insanı kasıtlı olarak ne yapma? Müteammiden öldürme. Ha, burada da kim devreye giriyor? Yok. Velisi. Üç hakkı var velinin. İster affeder. İster kısa suyu ister. İster ne yapar? Ha, ee, sıralaması şöyle başlar. Kısas. Fidye af. Şimdi Türkiye'de başa aldık. Heh. Kısas fidye af. Değil mi? Heh. Evet. Bir problem yok. Yani rivayetler aynı ölçüde dönüyor. Ama bakın rivayet lafızlarına bakın. Yani bunu bize gösteriyor İmam Hüsim işte. Orada şu lafızda, burada bu lafızda. Ne kadar güzel. Çeşitlilik. E şimdi geldik işte Tarık hadisine. Evet. Tarık el-Eşcayi hadisine. Hemen okuyalım. Hala İmamı, Müslim'i ve haddesana, rahimahullah, ve haddesana Süreydu ibn Sa'id ve ibn Ebu Umar'a Kale haddesana Mervan, yani yani Fezari. An Ebi Malik, an Ebihi, kale semutu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, yuqulu, men kale la ilahe illallah ve kefere bima yuqubedu min dunillahi Evet, Süveyt bin Said ile İbni Ebi Ömer iki şeyhinden rivayet etmiş. Onlar Mervan yani El-Fezari'den iki oldu. Ebu Malik'ten onlar. Ebu Malik, ee, Sa'd bin Tarık el-Aşçay'ı Kufeli Müslüm ravilerinden. Evet, üç oldu. O babasından Tarık el-Aşçay'ı dört oldu. O kimden? Peygamber Efendimiz'den. Kaç oldu? 5. Humasi. 1, 2, 3, 4, 5. Bak daha kısa yoldan ulaşmış. He. Oku şimdi. Bize Süveyt bin Said ile İbni Ebi Ömer rivayet ettiler. Kimmiş Süveyt bin Said? Ebi Muhammed Süveyt bin Said Ferhatlı'dır. Müslümin, Raviyatı'dır. Devam. Ve İbni Ebi Ömer rivayet ettiler. El Fezari'yi kastederek dediler ki Yani İbni, İbni Ömer El, el Fezari. Evet. Kim? Mervan El-Fezari. Evet. Bize Mervan Ebu Malik'ten, o da babasından... El-Fezari'yi kastederek dediler ki bize Mervan yani Mervan El-Fezari. Evet. Hala de ha? diyor. Hayır. Süveyd ile i̇bn Ömer. ikisi diyor. Müslim iki şeyhinden rivayet etmiş onu. Hı. Devam. Bize Mervan Ebu Malik'ten, o da babasından... Kutlu. Mervan kimmiş? Ebu Abdullah Ebu Abdullah Mervan bin Muane el-Fezari 193 yılında vefat etmiştir. Kufeli olup Mekke'de yaşamıştır. Güzel. Hı. Ebu Malik Ebu Malik Saad bin Tarık el-Eşca'i. Kufelidir. Müslimin ravileridir. Babası kim? Tarık el-Eşca'i ondan. Evet, Sahabi Tarık radıyallahu anh. Evet. O da Peygamber Efendimizden. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Allahu sallallahu aleyhi ve sellem'i her kim Allah'tan başka ilah yoktur der der. Yani men galila Allah. Evet. Allah'tan başka tapılan şeyleri küfrederse. Hah. Ve bima dunillah. Bak burada ne geldi. Allah'tan başka yes. ibadet edilen her şeyi ne yaparsa İnşallah. inkar ederse. Görd yes. Gördünüz mü açıyor farklı lafızlar. Burada harum ma ve domuhu. Yani korunur değil. Yani? Olunur. Hayır haram olur. Korunur değil. E haram olması korunması demek zaten. Bunu diyenin kanı ve malı haramdır. Korunur masum işte. Masum kan. He ha. anladın. Haruma maluhu ve demuhu. Evet. Ve hisabuhu kime? Batın esnafı ise Allah'a kalmıştır. Buyururken işittir. Ne diyor şerhte? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların kalplerinde neler gizlediklerini öğrenmeye memur değildir. Zaten bu bir sır olduğu için onu Allah'tan başka bilecek yoktur. Biz insanların kalplerini yarmakla, karınlarını deşmekle olmadık Usame bin Zeyd'e diyor değil mi? Evet. Radiyallahu anh. Evet. Heh. Bundan dolayı hadisin bütün cümayetlerinde Allah ve Resulüne şehadet, bazı namaz kılmak, zekat vermek ve Allah tarafından getirdiği her şeyi dil ile ikram etmek isterilmiş. Ya yegulü diyor ya yeşhedü diyor. Ya şahitlik etsinler ya da Esin. desinler. Evet. Evet. Çünkü zahirde bir kimsenin Müslüman olduğuna delalet eden şeyler bunlardır. Anladık değil mi? E kalbini ben nereden bulacağım? Telaffuz eder sancı. Bunları yapana mümin denilir. Gönülden geçen veya katı izlenen sırlardan dolayı hesaba çekmek ise yalnız Allah'a aittir. Ulemamız bu bapta Nahnu nahkumu biz zahiri vallahu yetevelle serail. Çok güzel. Nahnu nahkumu biz zahir vallahu yetevelle serail. Ne demek? Biz insanların dışına göre hüküm veririz. İçine göre hüküm vermek ise Allah'a mahsustur demişler. Ya i̇şte ehli sünnetin temel kuralı. Ama şimdi ne var? Niyet okuyuculuğu var ya bir de hani niyet okuyuculuğu Heh. kalp okuyuculuğu, gönül okuyuculuğu zan zan evet evet gene e, Ebu Malik'ten yani e, babasından e, Tarık Eleşçay'den diğer bir rivayet onu da alalım hemen. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر تحمل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كل احما عن أبي مالك عن أبي هي انه سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله Zekeri, evet bu çok önemli bir ay. Bunu altında çizmek lazım arkadaşlar. Evvah kimneyi bir şey beden hocasından, o bu Ebu Halit el Ahmar'dan rivayet ediyor. Ebu Halid Süleyman bin Hayyan el Ahmar 198 vefatı Kufeli Sayan Rabilerinden buharim Müslüman. Ee, tahvil diyor gene hadde senihi diyor ve hadde senihi bana tahsis ettiği Zuher ibn Harp. Kimden? Yezid bin Harun'dan. gene iki kişi var. Bunların hepsi yani. Hem Yezid bin Harun hem de Ebu Halit el-Ahmar. Kimden rivayet ediyor? Ebu Malik. O da babasından. Demek ki nerede birleşiyor senet? Yukarıdaki hadisle. Ebu Malik'te. Yine bu da ne? Beşli. Humasi. Beşli. Humasi. Ne diyor hadisin tercümesinde? Oku. Bize Ebu Halit el-Ahmen bir rivayet etti. Dedi ki bize Ebu Halit el-Ahmen rivayet eyledi. Bu Halis Süleyman bin Hayyan el-Ahmar, 389 yılında vefat etmiştir, Kufeli'dir. Sayıhan, Ravilerindendir. Tahmin, Bu hadisi bana Zühey bin Harp dahi rivayet etti. Dedi ki, Bize Yezid bin Harp rivayet etti. Zühey ile Yezid'in her ikisinin Ebu Malik'ten, Onun da babasından nakle rivayetine göre Ebu Malik'in babası, Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemin Her kim Allah'ı tevhid ederse, buyururken işitmiştir. Sonra Ebu Malik Malik yukarıdaki hadisin benzerini Yani, yani yukarıdaki gibi çünkü ki Allah'ı tevhid ederse ondan başka ibadet edenleri inkar ederse malı ve kanı ne yapar? Haram olur. Hesabı Allah'a kalmıştır. Şimdi burada e, dikkat ederseniz tevhid kelimesini kullanıyor. Muaz bin Cebel hadisinde de bir rivayette de vel tekun evvelu ma'teduhum ileyhi şehadet en la illa Allah da ila en Allah tevhid etmeleri olsun diyor. Burada da bakın tevhid kelimesi var. Altını çizin. Ha, ha, evet tevhid kelimesi var. hani Kim ki Allah'a tevhid ederse, birlerse sonra aynısını ne yapıyor? Demek ki Allah'a birlemek e, Allah'tan başka ilah yok demek. Muhammed onun Resulüdür demek. Hakkıyla bunu demek. Evet. Böylelikle ne yaptık? 8. babımıza bitirdik. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki ders 9. babımızı alacak. 9. bab Şöyle bir bakalım. Evet yaklaşık 204'e kadar gidiyor. Hepsini almaya gayret edeceğiz. 196'dan 204'e kadar okuyun. 8 sayfa hızlı hızlı. Çünkü bazen çok şerhe ne yapmıyor arkadaşlar? İhtiyaç duymuyor. Zaten Şari işin neyini vermiş? hakkını vermiş evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşe dönle ailen tesafvürke evet tu bilik